At ve eşek sütüyle alakalı, kıması ve benzeri şeyle alakalı işletmesini kullanması caiz midir değil midir? Onu evet. öğrenebilir miyim? Yöneltelim. Başka evet. bir sorunuz var mıdır? Ee, bunu bir hekimin tavsiye etmesi mi gerekiyor? Evet. kulaktan dolma işte eski e, koca kar ilaçları dediğimiz şey ilisi tavsiye ederse bu şekilde kullanılabilir mi? Evet. Yönetelim inşallah adres beysin. Hat diliyoruz efendim İzmirli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Buyurun. Eşek sütü ve at sütü kırmızı diye tabir, ed kımız tabir sütü, edilen. Evet. Ay şimdi eşek eti ile ilgili Rasulullah Aleyhisselam'ın açık beyanı var. Yani etinin haram olduğu, hı hı. sünnetle sabit. Ee, kitaplarımızda eti haram olan bir hayvanın sütü de ona tabidir der. Bu ne demek? Yani eti haramsa sütü de haramdır. Dolayısıyla bu sütün içilmesi caiz değil. değil. Ancak şöyle bir şey, farz muhal diyelim. Ee, doktor dedi ki, senin bu hastalığın için başka mübah olan bir ilaç yok. Ancak böyle bir süt içersen hastalığın tedavi olur diye bir şeyler söyler de bu hastalık için başka bir İlaç söz konusu değilse o zaman ancak içilebilir. Yani haram olan bir şeyle tedavi mümkün değil. Haram olan bir nesne ile tedavi olabilmek ancak zarur eten caiz olabilir. O da nedir? O konuda başka bir ilacın bulunmamasıdır. Evet. Günümüzde eşek sütünün yerine kaym olacak bir sürü ilaç olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir işletmecilik uygun mütala edilmez At sütü konusu nedir? Atın eti ile ilgili bir haramlık söz konusu değil. Yalnız eski dönemde savaş aleti olduğu için etinin yenmesi mekruh görülmüş. Fakat günümüzde böyle bir artık atın savaş aleti olarak genel hı hı. yaygın bir uygulama söz konusu değil. O noktada peki bunun sütü ne olacak? Hani kımız... İçmek caiz mi değil mi konusunda biz şuna bakarız. Bu süt tahamur etmiş mi? Yani ne diyoruz tahamur etmeye? Şaraplaşma, daha doğrusu aklı giderme özelliğine sahip olmuş mu olmamış mı? Eğer öyle bir tahamur etme söz konusu ise bunu içmek de caiz olmaz. O zaman şarap gibi olur. Ancak sağ oldu. Herhangi bir uygulamaya tabi olmadı. Yahut beklemeden dolayı bir e, şaraplaşma diyelim, e, tahammürü tam tercüme edemediğim yani için. Yani mayalanma süresi geç, geçtiği e, evet. zaman belki bir sarhoşluk verme Sarhoşluk verme özelliğini kazanmadan önce yani hı hı. sırf saldıktan sonra e, e, at sütünü içmekte bir sakınca olmaz. Ancak belirli bir zaman e, sonra. Ee, bu hal yani aklı giderme, sarhoş etme özelliğini kazanırsa hı hı. o zaman at sütünün içilmesi de caiz olmaz. O evet. halde kımızla ilgili söyleyeceğimiz nedir husus? Ee, kımızın e, mayalanması yahut sağılır sağlmaz içilmesi diye iki şekilde değerlendirmek lazım. Biri sarhoşluk verme özelliğine sahip olabilir. O zaman içemezsiniz caiz değil. Ancak taze bir at sütü ise herhangi bir tahammür olma yani mayalanma diye bir hal söz konusu olmamış ise at sütünün içilmesinde bir sakınca söz konusu olmaz.